Kapısı yok Kolay kolay. Esaltı maddeler, yani terk etme Perşembe Pazarı Merkezi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da Taksim konusundaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz ve tartışacağız. Bugün konuğumuz sevgili Uğur Tanyeli. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk. Epey bir zaman oldu program yapmayalı.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 İşte AKM gene üstüme kaldı demiş Hayati Bey biliyorsun bu Atatürk Kültür Merkezi'ne yandıktan sonra tekrar projelendirme görevi veriliyor. Ama aynı zamanda da ee mahkemeye de çıkıyor yani. Yani sorumlu kişi olarak falan. Ondan sonra ya diyor bu iş ben ölmeden bitmeyeceğim. <gülüyor> yani ben ancak bu işten Böyle bir şey söylüyor. E bunu da Doğan Bey anlatmıştı bir toplantı. Bu hepimiz ölmeden bitecek <gülüyor>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 ya da başlıyorlar ilginçtir <gülüyor> daha prost yaptığında o alanı evet. aşındırmaya da başlıyorlar daha prost o alandaki o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 İşte bu şehirde yapılacak bütün heykellerin tasarımına ben karışırım. Şimdi kültür bakanımı söyleyebilir mi? Ya da bütün sinema eserlerinin senaryolarını ben yazacağım. Ya da bütün işte edebi çalışmaları, şiirleri, kitapları, romanları falan onları ben ilk önce bir göreceğim şöyle bir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 yani bunu sadece piyasa aktörleriyle kamuşa yapamaz. İçine şey anması lazım yani bütün fikir üreten kurumları. Yoksa kamusal niteliğin tarif edemez. Hatta buradaki ihtiyaç programını saptayamaz. Demin söyledik hani festival oluyor, bienal oluyor falan. E burası sadece güvenli bir yer olması yetmez. Ulaşılabilir olması da yetmez. Yani bir şekilde de kullanılabilir olması lazım bütün bu vadinin. O yüzden de şimdi mesela bu kongre merkezini işte e, otelcilik firması işletiyor. Yani bu da bir e, şey senin dediğin gibi yorgan çoktan gitmiş.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 Bizi, siyasi konular ilgilendirmiyor. Biz hep, hep bu işi verdiler. Biz de hani bu şey gibi hani sıvacı nasıl sıva yaparken vallahi ben işimi yapıyorum. Evet. E, mimarlar genellikle böyle söylüyor. Hiç Ben hiç, şey yaptıklarını, kendilerini sorumluluk gördüklerini falan, bu kentsel dönüşüm projelerini falan olsaydı yani aynı mesela genellikle de akademik kökenli insanlar yanlarında hemen başka insanlar da başka konularla uğraşıyor ve hiçbirbirlerini eleştirmiyorlar. Bu Türkiye'de bütün toplumsal aktörler böyle davranır da ondan mimarlar yine burada çok özel bir yer işgal etmiyorlar. Yani herkes evet. genellikle bende sorumluluk yok. Ben sadece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 Sirkeci unutuldu bunların hepsi daha az mı önemli Taksim'den? Sultan Ahmet unutuldu. Kimsenin ağzından Sultan ile ilişkin hiçbir söz çıkmıyor dikkat edersin. Evet. Ama Taksim hala demek ki böyle bir kavganı... Simgesel bunlar. Hani hep ikonik kavgalar yürütülüyor gibi geliyor bana. Bitmiyor bu ikonik kavgalar. Hani neredeyse premodern kavgalar yürütülüyor hala. Evet.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 Bir aktör daha var aslında yeni yeni ortaya çıkan bir son 10 senedir. Yani hani mimarlar en azından hani bir farklı bir kamusal <gülüyor> tartışmanın içinde olmuşlar. Böyle bir geleneği var mimarlığın. Ama yeni aktörün hiç böyle bir gelenekle alakası da yok. Gayrimenkulcüler. <gülüyor> Onlar gerçekten sadece kendilerini iş adamı olarak görüyorlar. Yani ben işte birisiyle röportaj yapmıştım. Öğretim görevlisi birisiyle. Hani ben margarin yapan bir insandan hiç farklı bir iş yapmıyorum diyor. Ama hani <gülüyor> hepimizin kullandığı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 Topçu Kışlası'ndan da bahsetmeye başlamıştık. Ben bir öneride bulunmak istiyorum. Yeni bir bölüm bence olsun mimari alt dalı olarak. Rekonstrüksiyon Türkiye'den çıksın, orijinal olsun. Dünyaya da belki burada geliştirilen teknikler, bakış açıları, felsefeler yayılabilir. Rekonstrüksiyon bölümünü önermek istiyorum. <gülüyor> Aslında <Ne dersiniz>? şeyde <gülüyor> e, Biyolel Ödük'ün zannedersem e, ortaça e, şeyini, Patrimon Kültürel diye işte bu bütün kültür mirasını topladığı şey yaptı. E, Şayodaki müzede çok güzel taklitler var. Hı -hı. Bizde zaten iyi restorasyona, en iyi taklitlere iyi restorasyon diyorlar. Orada mesela örnekleri görülebilir. Herhalde silikon kalıp tekniği yoktu o zamanlar. Çok iyi taklit etmişler. Yani çok evet. başarılı. Bizde mesela öyle şeyler yapısı restorasyonlar. Ooo mükemmel hocam çok iyi biliyorsunuz ya bu iş falan derler. Taklidin kaliteli olanla çok iyi restorasyon diyorlar Türkiye'de. O zaten kuruldu. Aysim sen geç kaldın. Söylemedim. Ben, ben <gülüyor> tanıyorum, takip edemedim. Koruma kurulu bile bak olmayan kışlayı tescil etti ya. <gülüyor> <gülüyor> Koruma kurulunun adını değiştirmek lazım. <gülüyor> ee, olmayan yapıları e, yeniden canlandırma ve tescil etme kurulu falan. Evet, evet. Galiba öyle olmaya başladı Türkiye'de. <gülüyor> Boğaz'da zaten başladı bu iş. İlk Boğaz'da çünkü öngörünün bölgesinde biliyorsun bina hortlatma yöntemiyle yapılıyordu inşaatlar. Çünkü uzun bir süre o yasak şeyi delinemiyordu başka evet. türlü. Ama bu çok yaygın bir örnek. Ben şimdi şeye, tarih yarımada da mesela dolaşıyorum. o tarih yarımada diye bir şey kalmamış. Her taraf taklit bina dolu. Her taraf süslü süslü böyle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 Ve öyle olurlar. Tabii. Benim çözüm önerimi tabi ciddiye aldığınız için teşekkür ederim. <gülüyor> o kadar e, e, saiden bir deneme şeyi de ama var. Ama şaka gibi değil evet, aslında. Ama... Hiç öyle yapsalar. Gerçekten. Peki, şimdi demek ki başka başka fikirler olabilir. Bir kere yani bu kışlayı taklidini yapma şeyi de birisi tarafından. Tabi dile getirilebilir. Yani buna kızacağımıza.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 E, çatışma mekanı olarak değil e, toplumsal barışın belki gündeme gelebilecek insanların yan yana birbirlerini yok etmeden o kanlı pazarda olduğu gibi birbirlerini yani insanlara saldırılmadan yaşanabilecek gösteri yapılabilecek bir yer şey olabilir. Bunun da en önemli örneklerinden biri aslında Hrant işte hem çenarısında olan yürüştü sonra bu e, şeyden sonra bu hukuk e, şeyinden sonra katastrofundan sonra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 Haftaya görüşmek üzere sevgili açık radyo dinleyicilerim. İyi yaptılar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman. balık balık bol, bol, bol, bol Hazırlayan Mesunlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapus kolay kolay, yani etmedi, ve Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.